İklim için Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Ben Can Tombil. Vakit kaybetmeden hemen telefon bağlantımızda İstanbul Politikalar Merkezi'nden Ethemcan Turhan var. Paris'ten bize bağlanıyor. Günaydın Ethemcan. Günaydın, merhabalar Özgecan. Günaydın, merhaba. Günaydın merhaba. Şey, çok vakit kaybetmeden hemen Paris'te neler olup bittiğini senden dinleyelim. Özellikle sen iklim adaleti konularını çok yakından takip ediyorsun. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Günü. Dün de bir metin üzerinde hala toplantılar devam ediyordu. Gece yarısı da toplanıldı takip edebildiğim kadarıyla. O metindeki insan haklarından bahsederek bir söze girelim mi? E, doğru aslında bu güzel bir nokta Yani özellikle e, bugün insan hakları Bir ne olmasından da hareketli e, Metindeki en temel Çarpışma alanlarından birinin Yani şu anda COP21'de Paris'te Müzakere edilen e, 2020 sonrası Devreye girecek olan yeni iklim rejimindeki e, insan haklarının Yeri konusu e, ülkeler arasındaki En e, çetin Pazarlık meselelerinden birini de Oluşturuyor aslında Şöyle ki şu anda e, en son dün akşam üzerinde Aslında dün akşam da deneyeyim bu sabah 6'ya kadar devam etmiş toplantı. Hı hı. Ee, i̇ki tane maddede insan hakları geçiyor. Yalnız ne yazık ki bu maddeler hala parantezli. Ee, dinleyiciler için belki şunu açmakta fayda var. Bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni takip edenlerin böyle acayip bir jargonu vardı. Genellikle böyle türlü türlü kısaltmalar vesaire vesaire Sürekli bir parantezlere de atıf yapılır. Parantez şu demek metin üzerinde metin içerisinde üzerinde henüz anlaşmayı varılamamış e, opsyonel bazı maddeler parantez içerisinde bırakılır e, insan haklarının pardon insan haklarının e, özellikle vurgulandığı iki tane madde var e, bu maddelerde hala parantez içerisinde bunlardan bir tanesi özellikle e, yerli halkların göçmenlerin çocukların e, fiziksel engelli e, kesimlerin Özellikle kırılgan durumlar altındaki ve işgal altındaki halkların e, insan haklarına e, işaret ediyor. Diğer madde ise e, özellikle ulusal koşullar çerçevesinde iklim e, krizinin, iklim değişikliğinin eşitlik çerçevesinde ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar e, ekseninde e, insan haklarına saygıyla çözülmesi gerektiğini söyleyen maddeler. Aslında şimdi biz böyle konuşunca, Ee, yani bunda ne var ki bunu herkesin kabul etmesi gereken bir şey e, gibi e, algılayabiliriz ki doğrusu da bu ama işte e, COP21'de Paris'te tek bir kelime, tek bir virgül bile e, çok ciddi saatler süren ülkeler arası müzakerelere sebep oluyor. O yüzden şu anda yeni iklim anlaşmasının <gülüyor> girişinde iklim değişikliği ve insan hakları ilişkisinin de hala parantezli, hala opsiyonel şekilde durduğunu söyleyelim. Özellikle toplumsal cinsiyet kısmının da çıktığı tekrar geri alınması istendiğini okudum, takip edebildiğim kadarıyla. Evet, yani toplumsal cinsiyet önemli noktalardan bir tanesi. Bununla ilgili de yine bir, aslında demin bahsettiğim maddelerden bir tanesinin içinde bir atıp var. Ama bu da parantezde halde duruyor. Onun dışında üzerinde uzlaşılmış gibi görünen ve içinde toplumsal cinsiyet geçen e, iki madde e, bir tanesi kapasite oluşturma içerisinde bir tanesi de uyum içerisinde mevcut hmm. ama tabi e, bunların bir e, retorikten öteye geçmesi lazım yani iklim değişikliği politikaları çerçevesinde toplumsal cinsiyet ne demek e, sorusunun e, analitik olarak katılımcı olarak şeffaf olarak ele alınması lazım e, burada da Birilerinin e, hani bizde gelenektir de, e, de partilerin e, kadın kolları olur. E, kadın kolları toplanır ama hep erkektir oralar aslında. E, burada da özellikle e, Paris'teki müzakereciler arasında baktığımız zaman e, bir erkek ağırlıklı bir olsam da var ne yazık ki. Evet. E, bu toplumsal cinsiyet meselesinin de o yüzden aslında... E, Yeni mesin içerisinde Paris'ten çıkacak olan yeni anlaşma içerisinde e, işin e, özünde olması gerekir e, diyebiliriz herhalde. E, peki e, sen herhalde bu anladığım kadarıyla gece 12'den sabah 6'ya kadar süren e, toplantıya gözlemci statüsündekiler zaten e, takip edemediler. E, evet, evet. Delegasyonları açıktı. E, ama Aynen. peki gidişat nasıl sanki bir hızlanmış gibi son e, günlere yaklaşılırken? Belki şunu buradan dinleyicileri de e, aktarmakta fayda var. E, aslında bu hafta başına kadar e, işler çok yavaş gidiyordu Hatta dün'e e, kadar diyeim yani salı, salı akşamına kadar e, yani ne olacak ne olmayacak Hani herkes buradan aslında bir imza atılıp çıkılmasını bekliyor ama neye imza atılacak kimler imza atacak vesaire vesaire gibi sorular vardı Salı akşamı e, geç saatte bir haber düştü. Ee, özellikle bir dizi ülkenin ki bunlar kendilerini yüksek iddialı koalisyon olarak e, isimlendiriyorlar. E, içerisinde Avrupa Birliği var. 79 tane Afrika'dan, Karayip'ten, Pasifik'ten e, ülke var. E, Amerika Birleşik Devletleri de bu e, ittifata, bu koalisyona katılacağını e, ifade etti aslında. E, bunlar bir süredir e, inceden inceye görüştüklerini söylediler. Özellikle E, bu açıklamayı son dakikada yapıp sürece bir böyle itki vermeyi e, son 3 gün içerisinde hadi buradan bir sonuç çıkaralım e, gibi süreci hızlandırmayı hedeflediklerini söylediler. E, bu anlamda da e, sürecin hızlandığını söylemek doğru olur. E, özellikle e, işte, gece geç saatleri sabah kadar çalışma takvimi de biraz bu yüzden. E, tabii bir taraftan da e, cop 21'in dönem başkanlığını yapan şu anda Fransa Dışişleri Bakanı Loren Fabius'un. Cuma günü 6'ya kadar bu işi bitireceğiz gibi bir böyle bir açıklaması vardı. Onunla da ilişkili diye düşünüyorum. O yüzden işleri biraz hızlandırdılar. Peki bu Climate Action Zone da baya hareketli geçiyor. Orada da bu tarz toplu toplantılar oluyor akşamları herhalde genel kurul tarzında. Orada peki işler nasıl ilerliyor? Orada paralel bir anlaşma vesaire gibi bir şey hayal ediyorum ben ama senden dinlemek isteriz. Ee, özellikle e, bu önemli yani bunu hatırlatmak için de sağ çünkü çoğu zaman bu ülkeler arası müzakereler işte metin içerisindeki bir harf bir kelime bir virgül vesaire tartışılırken asıl sokaktaki taban örgütlerinin halk hareketlerinin e, köylü hareketlerinin kadın hareketinin e, LGBT hareketinin özellikle süreç içerisindeki iki adaleti e, mücadelesi içerisindeki e, ki yerini pek göremiyoruz Bunu görebildiğimiz en güzel yer aslında Alternatif Sihir ve ZAK denilen bir alan açıldı Paris'te. E, pazartesiden beri açık bu alan. E, burada senin de belirttiğin gibi Özgecan akşamları iklim adaleti asambleleri düzenleniyor ve günlük tematik bazı konular var. Dün akşamki e, tema e, gıda egemenliğiydi ve Via Campesina e, toplantının öncülüğünü yaptı. E, Via Campesina biliyorsunuz e, küresel ölçekte büyük bir... Bilge köylü ağı Öyle diyelim Hı. Tarımsal küçük üretici ağı ya kampesinin dün akşamki Toplantısında Şöyle bir önemli vurgu vardı Genellikle iklim değişikliğini Gündeme getirmek için Böyle ünlülere iklim televizyelerine ihtiyaç Oluyor işte Arnold Schwarzenegger Önceki gün koptaydı i̇şte Leonardo DiCaprio John Kerry ile görüştü Vesaire Hı. vesaire yani Böyle gündeme geliyor Via Campesina dünkü toplantı şunu dedi. Biz buraya e, hiç ünlü kimseyi getirmedik. Özellikle getirmedik. Çünkü bizim ünlülere ihtiyacımız yok. Biz e, tabandan e, halk hareketleri olarak e, köylü hareketi olarak kent içi tarım hareketleri olarak e, iklim krizini çözme konusunda irade gösteriyoruz. Biz bu konuda e, herhangi bir kimseden bir izin veya bir e, taktik beklemiyoruz. Biz zaten e, tarımı Agro ekoloji yoluyla, bilge köylü tarımı yoluyla yaparak, buradan da e, Abdullah Aysun'un, Abdullah abinin de kulakları çırmasın. Türkiye'de gıda egemenliği konusunu en fazla gündeme getirenlerden birisidir kendisi. Hı hı. E, bu anlamda da e, alternatif, gerçek hayat alternatifleri oluşturdukları bir alan var. Bu akşam da aynı mekanda Naomi Klein konuşacak. E, biraz bu akşamki e, tartışmanın konusu aynı zamanda COP21'deki alternatif zirvenin de çerçevesini de çiziyor. Çünkü özellikle emek hareketiyle e, iklim adaleti hareketini yakınlaştırmaya çalışan bir çaba görüyoruz burada. E, i̇şte yine aynı şekilde e, tarım hareketiyle e, feminist queer hareketle vesaire vesaire. Onlardan bir tanesi de bu akşam olacak. E, emek hareketi, iklim adaleti, enerji demokrasisi konulu bir e, asamlı olacak aynı yerde. Çok güzelmiş. Bizim herhalde Türkiye'de en çok ihtiyaç duyduğumuz noktalardan bir tanesi bu. Emek ve iklim Hareketlerini bir araya getirmek, e, tüm hareketlerin bir araya geldiği eylemde 12 Aralık'ta duyuruldu. E, o da sizin için güzel bir deneyim, bizim için kıskançlık sebebi olacak herhalde. E, Valla dünyanın her yerinde bu işi yapmaya gerek var o yüzden e, kıskanmayın İstanbul'da. Hani, <gülüyor> kıskanmayalım birlikte yapalım öyle diyoruz. <gülüyor> evet, e, çok teşekkürler e, Etemcan. E, Dönüşünüzde artık canlı canlı da tekrar dinlemek üzere kolay gelsin sizlere oralarda. Ben de, ben de çok isterim görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, İstanbul Politikalar Merkezinden Ethemcan Turhan'ı dinledik. Ee, ve e, şimdi de devam ettiğimiz Batı Uygarlığı'nın Çöküşü okumalarına e, kaldığımız yerden e, sürdürme kaldığımız yerden sürdürmeye devam ediyoruz daha doğrusu e, önümüzdeki hafta itibariyle Ömer Madra e, yayında. olacak diye planlıyoruz ve kendisi de Paris'teki izlenimlerini doğrudan yayın içerisinde de bizimle paylaşmaya devam edecek. Ama bu günlük ve bu haftalık iklim içinden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için. Batı uygarlığının çöküşü.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 Türkçesi Oya Tuğcu Özağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. Devam. Yaiseb, 2063 yılında durduruldu. Ancak ölümcül sonuçlara sahip bir olaylar zinciri çoktan başlamıştı. Önce bitiş şoku... Yani Yaisep'in birden sona ermesine bağlı ani bir küresel sıcaklık yükselişi yaşandı. Bu durumda daha önceden tahmin edilmişti ancak Yaisep destekçileri olağanüstü koşullar dikkate alındığında bu riski almaktan başka şans bulunmadığını başarıyla savunmuşlardı o zaman. Bunu takip eden 18 aylık süre içinde sıcaklıklar hızlı bir geri tepme davranışı göstererek proje sürecinde düşürülen 0,4 dereceyi tekrar yakalamakla kalmadı. Bunun üzerine ek 0,6 derecelik bir artış daha gösterdi. Bu geri tepme etkisi ortalama küresel sıcaklık artışının toplamda 5 dereceye yaklaşmasına neden oldu. Bu ilave ısınmadan mı kaynaklandı yoksa zaten gerçekleşecek miydi orası bilinmez. Ama sera etkisi küresel ölçekte geri döndürülemez bir devrilme noktasına ulaşıverdi. 2060'a gelindiğinde kuzey kutup buzulları tamamen erimişti. Aralarında 21. yüzyılın dodo kuşu olarak görülen ve iklim değişikliği mücadelesinin simgesi haline gelmiş olan kutup ayılarının da bulunduğu pek çok tür yok oldu. Dünya bu gözle görülür kayıplara odaklanmışken, ısınma daha zor fark edilen ve fakat giderek geniş bir alana yayılan bir etki göstererek, kuzey kutup permafrost yani daimi donmuş tabakasının çözülmesine neden oldu. Bu hadiseyi takip eden bilim insanları, toprakta ani bir çözülme ve buna bağlı metan çıkışında artış gözlemledi. Kesin veriler bilinmemekle beraber, sonraki 10 yıllık süre içinde Kuzey Kutbu'ndan atmosfere salınan metan gazı miktarının 1000 gigatonu bulduğu tahmin edilmektedir. Bunun neticesinde atmosferdeki karbon miktarı 2 katına çıktı ve bu muazzam artış Seygan etkisi olarak bilinen bazen daha çarpıcı biçimde Venüs ölümü diye de anılan bir sonuca yol açtı, ısınma ve metan salımı arasında kuvvetli bir pozitif geri besleme döngüsüne. Gezegen, o güne kadar yaşadığı 5 derecelik artışa ilaveten 6 derecelik bir sıcaklık artışıyla daha karşı karşıya kaldı. Batı uygarlığına son darbe, diğer birçok yan etki gibi uzun süre üzerinde tartışılan ama en azından 21. yüzyıl boyunca ciddi bir tehdit oluşturmayacağı düşünülen bir gelişmeden geldi. Teknik açıdan Batı Antarktika'da yaşanan şeye bir çöküş denemezdi. Buz tabakası kendi üzerine bir anda yıkılmadı. Bu hızlı gerçekleşen bir bozunma süreciydi daha ziyade. Daha sonra gerçekleştirilen incelemeler, kuzey yarıkürede yaşanan sıcaklık artışları nedeniyle okyanus akıntılarının olağan seyrinin bozulduğunu gösteriyor. Bu, istisnai derecede sıcak yüzey sularının okyanusun güneyine akmasına ve buz tabakasının alttan çözülmesine neden oldu. Büyük parçaların koparak ana kütleyi Antarktika ana kıtasına bağlayan satığı yok etmesiyle beraber, deniz seviyelerinde hızlı artışların yaşandığı bir sürece girildi. Toplumsal kargaşa bilimsel veri toplanmasını engellemiş olsa da, hasarın engellenemez boyutta olduğunu fark eden kendini adamış bazı bireyler, olanları tarihe kaydetmenin peşine düştü. Bunu takip eden 20 yıllık dönemde, yani 2073-2093 arasında, Buz kütlelerinin yaklaşık yüzde doksanı koptu, bozundu, eridi ve bu nedenle deniz seviyeleri tüm dünyada aşağı yukarı üç metre yükseldi. Bu sırada uzun yıllar Antarktika buzullarından daha kararsız yapıda olduğu düşünülen Grönland buz tabakası kuzey kutbunda bozunmaya başladı. Yazın gerçekleşen erime, Tabakanın merkezine ulaştığında Grönland'ın batısıyla doğusu birbirinden ayrılmaya başladı. Muazzam büyüklükte kütlelerin kopup dağılmasıyla ortalama deniz seviyesi yüksekliklerine 2 metre daha ilave edilmiş oldu. Bazı bilim insanları daha geniş anlamda birbirini takip eden bu sosyal, ekonomik, politik ve demografik olayların hepsi için kullansa da Bu kriyojenik olaylara daha sonraları büyük çöküş adı verildi. Araştırmacılar 8 metrelik bir yükselişin küresel nüfusun %10'unu yerinden edeceğini tahmin etmişlerdi. Maalesef bu tahminlerin düşük olduğu ortaya çıktı. Gerçek %20'ye yakındı. Dönemin kayıtlarında eksiklikler olsa da toplamda 1,5 milyar insanın yerinden olmuş olması muhtemel. Bu insanlar ya östazi yani deniz seviyelerindeki yükselme nedeniyle doğrudan göç etmek zorunda kalmışlardı ya da iç bölge yerleşimlerinin iklim mültecileriyle dolup taşması gibi dolaylı etkenler nedeniyle yerlerinden, yurtlarından olmuşlardı. Yeni bir Yersinia pestis türünün Avrupa'da ortaya çıkıp Asya ve Amerika'ya yayılmasıyla yaşanan ikinci Kara ölüm yani veba salgınında bu göç dalgasının da payı vardı. Orta çağda veba Avrupa nüfusunun yarısına yakınını öldürmüştü. Bu ikinci veba salgını da benzer bir sonuca yol açtı. Hastalık baskı altında olan insan dışı türlere de sıçradı. 20. yüzyıl bilim insanlarının küresel bir tür dökümüne sahip olmaması nedeniyle sağlıklı istatistiksel sonuçlara varmak zor olsa da, o gün yeryüzünde bulunan türlerin %60 ila %70'inin tükenişe sürüklendiğini tahmin etmek gerçek dışı olmayacaktır. Alacakaranlık çağı, bilim insanlarınca bilinen diğer 5 kitlesel yok oluş, Sera gazları seviyelerindeki ani değişimlere denk geldi ve her biri tanımlanabilir türlerin yüzde altmışından fazlasının ölümüne sebebiyet verdi. Bu yok oluşlardan en kötüsünde oran yüzde doksan beşe çıkmıştı. Dolayısıyla önceki kitlesel yok oluşların alacakaranlık çağının sonlarına doğru meydana gelen insan kökenli yok oluştan daha da yavaş olduğu düşünülürse, %60 ila %70 tahmini iyimser bir tahmindi. İnsanlığın karşılaştığı bu trajedinin tüm detaylarını tek tek saymaya gerek yok. Bugünlerde okula giden her çocuk bu korkunç acılardan haberdar. Hayatta kalmayı başaranların beyanları çoğunun insan ırkının sonunun geldiğini düşündüğünü gösteriyor. Gerçekten de Seygan etkisi devam etseydi ısınma 11 derecede de durmayabilir ve kaçak sera gazları etkisi oluşabilirdi. Ancak 2090'larda, günümüze kadar gelen kayıtlardan tam tarih bilinemiyor, ne olduğu tam anlaşılamayan bir durum ortaya çıktı. Akari Ishikawa isimli bir Japon genetik mühendisi, atmosferdeki karbondioksidi yoğun bir şekilde kullanıp soğuran, Ve farklı çevresel koşullarda büyüyebilen yeni bir liken türü geliştirdi. Pannaria Ishikawa olarak isimlendirilen bu simsiyah liken, Ishikawa'nın laboratuvarından bilerek sızdırıldı ve kısa zamanda Japonya'ya ve oradan da dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı. 20 sene içinde görsel tabiat gözle görülür derecede değişti atmosferdeki karbondioksit miktarı hissedilir derecede değişti, dünyanın atmosferinin temizlenmesi ve sosyal, politik ve ekonomik açılardan iyileşme yönünde büyük, önemli adımlar atıldı. Halka yapılan açıklamalarda Japon hükümeti, Ishikawa'nın bu eylemi izinsiz gerçekleştiğini belirtti ve onu vatan haini ilan etti. Ancak birçok Japon'un gözünde o, Hükümetin yapamadığını ya da yapmadığını yapmış halk kahramanı bir kadındı. Birçok Çin akademisyeni ise Japon hükümetinin kendi karbon salımlarını düşürmeye çalışıp bunu başaramadığından bu yüzden işi Ishikawa'ya gerekli kaynakları sağlayıp onun yaptıklarını görmezden geldiğinden emindi. Diğerleri ise Amerika Birleşik Devletleri'ni, Rusya'yı, Hindistan'ı, Brezilya'yı ve hatta Zürich'teki Uluslararası Sermayedarlar Birliği'ni suçladı. Gerçek her ne olursa olsun, Işık Hava'nın yaptıkları atmosferdeki karbondioksit artışını ciddi miktarda yavaşlattı. İnsanlık aynı zamanda 22. yüzyılda çok şanslı bir dönem yaşadı. Minimum güneş radyasyonu denilen bu dönemde radyasyon %0,5 oranında azaldı, biriken karbondioksit fazlası dengelendi ve bu, yeryüzünün ve okyanussal ısının artmasını neredeyse 1 yüzyıl kadar yavaşlattı. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzey ve iç bölgeleriyle, Güney Amerika'nın yüksek rakımlı iç bölgelerinde hayatta kalanlar bir araya gelmeyi başardılar Ve yeniden kuruluş sürecine başladılar. Afrika'nın ve Avustralya'nın halkları ise tabii ki tamamen yok olmuşlardı. Batı Uygarlığının Çöküşü